ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç evli kadınların nikah etmekte size haram kılındı bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir bunlardan başkasını zinadan kaçınıp iffetli olarak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 بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف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 Vallahu يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَع۪يفًا Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِنِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارًا illa an tekun ticareten an terad minkum ve la tektulu anfusukum inna allaha kana bikum rahima ey iman edenler sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin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 Allah'a çok kolay gelir. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.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 Şüphesiz ki Allah çok yücelir, çok büyüktür. Ve in çiftim şıquatı binihi, fabatu hakem min ahlhi ve hakem min ahlhi. İyirda يصلح, İyirda يصلح, وفق الله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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ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 <gülüyor> onlar cimrilik ederler İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar Allah'ın imetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler biz Allah'ın nimetini inkar eden on ankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. Ve onlar, Allah'ın nimetini inkar eden on ankörler için Ve onlar, Allah'ın nimetini inkar Ve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 her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak? Yüme iddiyya'ddulladzine kafar'uğacır Rasul lo'tusabihimül-ardu, ve İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü izleyemezler.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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ, لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا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 kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar Vallahu a'lemu bi a'da'ikum ve kafa billahi waliyyu ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Minellezina hadu yuharifuna'l kelime an وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَامٍ بِأَلْسِنَتِهِمْ هُمْ وَرَاعِنَا لَيَامٍ بِالسِّنَةِ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وإطعنا وسمع وبرنا لكان خيرا لهم وأقوى ما ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يهودilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نقم يسوجهم فنردها على أدبارها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 Kimi yasha, ve Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. O keyfe kayfa iftaron ala Allah il kibb wa Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Elam ter ila al-ladīn a'tu nasi'ban min al-kitāb yu'minūn bil-jibṭ wa وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَا أُولَٓاءِ اَهْدَى Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve taguta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. <Sessizlik> <Sessizlik> i̇şte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى فَقَدَ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاه۪يمَ Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْبَ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter. اَنْ الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 halidîn <gülüyor> iman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklara akan cennetlere koyacağız onlar orada ebedi olarak kalacaklardır orada onlar için tertemiz eşler de vardır onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz İnna Allah ya'murukum en tu'dûl emanâte ilâ ve beyne'n bil İnna Allah nimme bih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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولِّ الامرِ منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 Yüridi on ayi taahkem o ile öttü ve kada ömer o ayi kifro bihi ve yüridi şeytan ve ey Muhammed sana indirilen Kur'an'a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 Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelindendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِنَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ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 Etkili, caydırıcı sözler söyle. Ve mâ erselnâ min rasûlin illâ li yutâ'a وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik.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 eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık İçlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öyüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. Ve ıdallât eyınahum milladunna âjran ʿazîma, ve lhadînahum sirâṭan mustaqîma.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 Zalik al-fabl min Allah, ve kafâ bil Allah Bu da Allah tarafından bir iklamdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ya ayyuha ladin amanu, kudu hidrakum, fanfiro thubatin, awinfiro jamiya.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 وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ Size ne oldu ki, ey Rabbimiz,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 أَلَمْ تَرَ إلى الذين قيل لهم كُفُّوا أيديكم وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ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 ve Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş fars kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta.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 كَمُلِ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ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 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَلُوا ف۪يهِ اخْتِلَافًا كَث۪يرًا Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ Vallu reddu hila Rasul wa ila uli al-ameer minhum kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar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 ve cezası daha şiddetlidir. من يشفع شفاعة حسنة يكن له minha. منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا